...Radyoda Türk Sineması. 36. Bölüm. Seven ve sevilen... ...fakat sevgilerinin karşılığını göremeyen... ...iki idealist gencin... ...hayat hikayesi bu. Hikayemiz 1900 küsurlu yılların... ...İstanbul'unda geçmektedir. Çiftesiki Paşa... ...İstanbul'un asayişinden sorumlu... ...Nazır Paşası... ...Nalan Paşa'nın biricik kızıdır. Başarılı ve takdir edilen bir... ...Vusiki muallimi olan Telat... ...yani ben Nalan'la evlenmeyi düşünürken... Nalan araya giren Taci Efendi adında kötü biriyle evlendirilir. Muherada Telat ile Nalan'ın Ömerci adında bir de çocukları olmuştur. Fakat, lakin bu Ömercik gerçeğini dadı haricinde hiç kimse bilmemekte. Taci de Ömerciyi kendi çocuğu zannetmekte. Telat ise Ömercik'ten habersiz zindanlarda çürüyüp gitmektedir. Geçen bölüm kapkaççılık sektörüne el atan Taci... ...kapkaç işine iyice çalışır ve bir nevi İstanbul'un kapkaç baronu olur... ...parasına para katan Taci'nin... ...kötü bir alışkanlığı daha vardır. Aynı zamanda kumarbazdır Taci. Her gün kumar oynayan Taci... ...kumarda büyük paralar kaybetmekte... ...kapkaççılıktan kazandıklarını da... ...kumara vermektedir. Evet, Taci'nin kumarbaz olduğu gerçeğini... ...siz de yeni öğreniyorsunuzdur. <gülüyor> Geçtiğimiz akşam yine kumar oynayan... ...ve paralarını kaybeden Taci... ...kumar borcunu ödemek için... ...Nalan'dan mücevherlerini ister o sabah. O sabah ne kadar da güzelsiniz Nalan... Size bakarken, adeta gözlerim kamaşıyor. Sanki, sanki ay dolunay olmuş da evimizin içinde nevşi neva bulmuş Nalan. Birincisi sabahın köründeyiz. Havada dolunay falan yok. İkincisi bırak yalakalı da söyle. Yine ne istiyorsun? Rica ederim Nalan. Böyle yakmakla, gururumla oynuyorsunuz. Onurum her şeyimdir. Gururumsa hayatım, gururum yoksa hayatım da yoktur. Ekmeğimle oynama, gururumla oynama Nalan. Taci. Evet ne istiyorsun? Şey e, e, biraz paraya sıkıştın da mücevherlerini verir misin diyecektim Nalan. Sen sen ne aşağılık bir adamsın. Yıllardır benim ve babamı sömürdün ve hala doymadın. Gözünü toprak doyursun Taci. E, o kadar iltifat ettik boşuna mı Nalan? Vermiyorum Taci. Benden bir zırnık bile alamazsın. Ben zırnık istemiyorum mücevher istiyorum Nalan. Zırnık senin olsun mücevherlerini ver bana. <gülüyor> Ömercik'i kaçırdığını ve bana mücevherlerini vermezsen onu öldüreceğini söylersem? Ne? Aman Allah'ım! Hemen verebilirim Taci. Yeter ki Ömercik'ime bir şey olmasın. Taci, sana kanın çok kızsın be. Bana döndürmek alabilir misin Taci? Ömercik, yavrum sen! Taci, kaçırılan Ömerciğse bu kim? <Gülüyor> Ömerci kaçmış, <gülüyor> kaçmış. Ömerci? Nasıl kaçtım olmu canilerin elinden ha? Ben <gülüyor> onu tanıyorum Taci. Benden para koparmak için Ömerciyi bile kullanıyorsun. Gel Ömerci. Ben adını misin Alabileceksin Taci. <gülüyor> <gülüyor> Şüpheli Ömerciye tam gelecek zamanı buldu ha? Ha çıldıracağım Allah'ım, çıldıracağım ya. Evet, daci bütün yollara denemesine rağmen Nalandan mücadeleler alamayınca kimsenin aklına gelmeyen korkunç bir tuzak hazırlar Nalana. Kendisine kurulan tuzaktan habersiz olan ise tek sürdüş olan dadıyla birlikte köşteki sıkıcı günlerinden biraz olsun kurtulmak için vakti seheri, zamanı kuşluk vakti iki ik, akşam ak, akşamüstü akşamüstü e, faytonla adalara gezmeye gitmiştir. Nüsvallı yaralı ve betbah Nalan'ı Talat Efendi'yi hala kalbinden atamamıştır ve de Nalan'ını Python'la ada sahillerinde gezdiği saatlerde Pythoncu Talat Efendi'nin meşhur ada sahillerinde bekliyorum şarkısını çalmaktadır. Ada sahilleri. Ne deseniz pilavı değiştireyim hanım. Yok kalsın değiştirme paytoncu. Biz dadımla Taret Efendinin hayranıyız. Aa, demek öyle. Ben de çok severim Taret Efendi'yi. Bütün plakları var bende. Adam harika söylüyor şarkıları böyle ta yürekten. <gülüyor> Ama bu hapse girmesi iyi olmadı ha. Aylardır hapiste adam. Niye hapiste olduğunu bilen de yok. Tercüman-ı Ahbar gazetesinin yazılığına göre Paşa Yaveri, Paşa'nın güzeller güzeli kızın Nalan'la evlenebilmek için iftira atıp hapse atlarmış. Bu efsane tüm Anadolu'ya yayıldı anladın mı? Sizin anlayacağınız şimdilerde Leyla ile Mecnun out, Telat ile Nalan in anladın mı? Aman <gülüyor> Allah'ım tadı, faytoncu yaramı değişti. Niçin ağlıyorsunuz küçük hanım, affeyurun bir şey mi yaptık? <gülüyor> Anlattığınız hikaye çok acıklıymış. Allah'ım, Telat'a ve güzeller güzeli Nalan'a sabırlar var. bacı kafa. Ay dur, dur bir şey de çek lan hele. hanımlar inebilirsiniz haydi bakalım. Gel burada para paldoncuk. Allah razı olsun hanımlar hadi kalın sağlıkla. Ben kalender mis ne diyeyim? dur. Dur dur şu İyi günler efendi. Çantanız ne kadar güzelmiş. Ver şu çantayı bakalım. Ver. Hadi. <gülüyor> Ver. Ya, ya, ya. Ver. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. Ver. Ver. Ver. Ver. Ver. Ver. Ver. Ver. Ver. Ver. Ver. Ver. Ver. Devamı gelecek bölümde. var, Küçük Yıldız, Pekin, teknik Yapım, <gülüyor>